Merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Kulak verdiğiniz için teşekkürler. Bu programda biyofilik tasarımlardan bahsedeceğim. Ee, Stephen Kellert'in Bill e, Finnegan, e, Finnegan ile çektiği bir belgesel var. Adı biyofilik tasarım, e, biyofilik Design diye geçiyor İngilizce adı. Film 60 dakika İngilizce ve içinde biyofilik mimariden örnekler var. Film hakkında detaylı bilgiye e, biyofilikdesign.net'ten ulaşabilirsiniz. Filmi 10 dolara kiralayabiliyorsunuz veya 20 dolara satın alabiliyorsunuz. Kolay izlenebilir bir film. E, bu belgesel insanların doğayla temas e, ihtiyacından e, bahsediyor. Bu ihtiyaç uzun bir geçmişe dayanıyor. Ee, uzun süredir e, doğal olmayan yapay veya insan yapımı bir dünyada yaşayan bir tür olarak hayatımızı devam ettiriyoruz. Ancak tabii duygularımız, e, duyularımız ve hatta aklımız doğa ile yakın ilişki içinde geliştiler ve hala bu ilişkiyi hatırlıyoruz. E, doğa ile temas olarak adlandırabileceğimiz bu biyolojik ihtiyaç e, son derece kurgulanmış ve gittikçe artan kentsel yaşamda bile önemini koruyor. Aslında doğayla e, şehri çok fazla da ayırmak mümkün değil çünkü doğa her yerde hava su. Şehirde karşımıza çıkan diğer canlılar da doğanın bir parçası. Biz de doğayız zaten. Modern insanların doğal yaşam alanları zamanımızın ortalama %90'ını harcadığımız inşa edilmiş bir yaşam alanı haline geldi. Ne yazık ki modern binaların ve şehirlerin birçoğu çevreden kopan hatta çevreye zarar verebilen yerler haline dönüştüler. E, sürdürülebilir tasarımdaki son gelişmeler bu durumu iyileştirmekle birlikte e, çoğu sürdürülebilir tasarım sadece atık ve kirlilikten kaynaklanan e, çevresel zararı azaltmaya veya enerji ve su gibi kaynakların aşırı kullanımına e, odaklanıyor. Ancak şunu da unutmamak lazım, sağlık ve üretkenlik için modern yapılarla çevrili insanları doğa ile yeniden ilişkilendirmek de aynı derecede önemli bir ihtiyaç. Bu nedenle biyofilik tasarım modern yapılarda insanların doğa ile temasını artıran ve doğal ihtiyaçları karşılayan iyi bir yaşam alanı yaratmakla ilgileniyor. Belgesel biyofilik tasarıma nasıl erişilebileceğini ele alıyor. Sanayide işçiler doğal ışığa sahip tesislere, restore edilmiş arazilere ve diğer biyofilik özelliklere sahip tesislere taşındıklarında, oralarda çalıştıklarında daha üretken bir hale geliyorlar ve iş yerine gelirken de mutlu olduklarını ifade ediyorlar. Hastaneler var, biyofilik hastaneler. Doğa ile temas varsa insanlar ciddi hastalıklardan ve tıbbi cerrahi müdahalelerde daha hızlı iyileşme gösteriyorlar. Biofilik eğitim kurumları da önemli. E, buralarda öğrencilerin devamsızlığının azaldığı gözlenmiş, ders ve okula ilgi artıyor, sınav sonuçlarından daha yüksek puanlar alıyor öğrenciler. E, tüm bunlarda doğal ışıklandırmanın, doğal malzeme ve dış, mekan, e, dış mekanı olan erişimin çok büyük bir e, katkısı var. E, dünyanın en saygın ve en ünlü binalarının çoğu e, doğada bulunan tasarımlardan esinlenen şekil ve formlarla dolu e, yaşam alanlarımızı biyofilik tasarımın e, yardımıyla tasarlayabiliriz. Şöyle bir hesap yapılmış, güzel somut hesaplamalar, eğitim kurumlarını ele alalım, metrekare başına yeşil veya biyofilik tasarım için 3 dolar harcandığında 9 dolar enerji tasarrufu yapılıyor, emisyon 1 dolar azalıyor, su tasarrufu 1 dolar, astımın azalması 3 dolarlık kazanç sağlıyor, nezle grip azalması 5 dolarlık kazanç getiriyor, öğretmenlerin işe devamlılığı veya o kurumda sürekli çalışmaları 4 dolar, iş yatırımı 2 dolar ve gelecek kazanımları 49 dolar gibi hesaplanmış. Ee, fabrikalarda bir hesap yapılmış. Biyofilik fabrikalarda üretkenlik %20 artıyor ee, ve buna bağlı olarak da refah, huzur, sağlık hissi de %20 oranında artıyor. Bu tip fabrikalarda işe devamsızlık, stres de azalıyor. Motivasyon ve tatmin duygusu da artıyor. Ee, tek katlı evlerde yaşayanların birbirlerini daha çok tanıdıkları ve iletişim kurdukları da gözlemlenmiş. İnsanların doğayla bağlantısının faydaları aşikar. Biyofilik tasarımlar nasıl gerçekleştirilir? Bazıları doğrudan ve net, bazıları daha ince ve dolaylı olmak üzere biyofilik tasarımlara erişilebiliyor. Biyofilik tasarım stratejileri tek başlarına ya da bir arada olabilir. Örneğin gün ışığıyla dolu bir mekan, taş ve ahşap bir bina, bitkilerle dolu bir iç e, atriyum e, ve güvenli bir alanda doğal formları taklit eden e, süslemeler. Yani bir sürü biyofilik elementler, e, faktörler, kriterler bir araya getirilebilir. Hem tarihi hem de modern binalarda ve topluluklarda e, biyofilik tasarımlara rastlamak mümkün. Biyofilik tasarım aynı zamanda doğadan elde edilen malzemelerin kullanımıyla da alakalı. Keresteye dönüşen ağaç daha sonra duvar paneli veya zemin parke gibi yapı malzemesine dönüşebiliyor. Taş ocağından çıkarılan bir taş bina cephesinde lobi veya tezgah üzerinde kullanılabiliyor. Ee, doğal malzemelerin kullanımı yapıları daha işlevsel ve güzel hale getirerek e, doğal dünyayla bağlantı e, hissini yaratıyorlar. Ee, Biyofilik tasarım doğanın formları ve desenlerini bir binaya yerleştirebiliyor. Ee, örneğin bir çatıyı destekleyen ağaç benzeri sütunlarda yükselen sarmaşıkları anımsatan süslemelerle e, karşılaşabiliriz. Ya da bazen büyük katedrallerde ve hatta modern havaalanlarında olduğu gibi ferahlık hissi veren doğal ışığın hareketini ileten iç mekanları deneyimleyebiliriz. Biyofiliği tasarım kültürel gelenekleri ileten tasarımlarla aidiyet hissini de güçlendirebiliyor. Biophilik tasarım aynı zamanda institu yani yerine aitliğe de önem veriyor. Bulunduğu yerin coğrafyasını gözetme, kuzey-güney ilişkisini kurma, o coğrafyanın malzemelerini kullanma, o coğrafyaya veya kültüre ait olmayı da önemsiyor. Ee, mesela Frank Lloyd Wright'ın yaptığı 532'si tamamlanmış, binden fazla yapı, biyofilik hatta organik mimari olarak tanımlanıyor. Ee, Frank Lloyd Wright Amerikalı bir mimar, iç mimar, yazar ve eğitimci. Um, Wright, insanın çevresiyle uyumlu yapıları tasarlamaya, e, organik mimari olarak adlandırdığı bir felsefeye inanıyordu. Buna en güzel örneklerden bir tanesi Falling Water e, binası, bir konut burası. Uh, Falling Waters uh, mimar Frank Lloyd uh, Wright tarafından uh, 1935 yılında Pittsburgh'un uh, 70 kilometre güneydoğusunda bulunan güneybatı Pensilvanya'da tasarlanan bir ev. Bir şelale var ve uh, evde şelale formunda. Diğer bir örnek, Surmorrow Design, Build School. Tasarım, inşaat, ahşap işleri ve mimari sanat alanlarında yılda yüzden fazla uygulamalı atölye gerçekleştiriyorlar. Sürdürülebilir tasarıma odaklanan kurslar veriyorlar. Uygulamalı kursları iyi mimarlar, inşaatçılar ve sanatkarlar veriyor. Hobi seviyesinde kişiler de katılabiliyor, profesyoneller de katılabiliyor. Her yaştan ve deneyim, her deneyim seviyesinden kişiler için. Cesar Peli'nin mimarlığını yaptığı Washington Ulusal Havalimanı da gayet doğal ışık alan ve doğadaki motiflerin camlara uygulandığı bir e, havaalanı. Bir diğer örnek, Oxford Üniversite Müzesi, Britanya'nın en iyi neogotik binalarından bir tanesi. İrlandalı mimarlar Thomas Nivenham Dane ve Benjamin Woodward tarafından tasarlanmış. 1861'de yapımı tamamlanmış. Müze alanı üç koridora bölen dökme demir sütunlarla desteklenen e, cam çatılı büyük bir kare alandan oluşuyor. E, her biri farklı bir İngiliz taşından yapılmış taş sütunlar var. E, taş işçiliği ve demir direklerin süslenmesinde e, yapraklar ve dallar e, kullanılmış. Bu motifler kullanılmış. E, Biyofilik yapıları yapmak için elementler ve malzemeler şöyle özetlenebilir. Renk, su, hava, Gün ışığı, bitkiler, hayvanlar, doğal malzemeler, görüş açısı, manzara, dış cephe, coğrafya, iklim, ekosistem. Biyofilik tasarımda kullanılan biçimler, formlar şöyle. Botanik motifler, ağaç veya ahşap sütunlar, hayvan figürleri, kabuk ve spiral, yumurta veya elips oval şekiller, biyomimikri. Bir müzik arası verelim. Daha sonra devam edeceğiz. Uh, Hobo Johnson'dan I Went To Dog'u uh, dinleyeceğiz. I really want a dog And a wife who loves to talk about the day that she had I want a house that's on a street That's on a hill in a community With other people just like me I want a kid that plays guitar And he'd be a prodigy At the age of three but he'll just give me lessons when he's six i want my dog to fucking talk and tell me that she's very very proud of me and that i worked very very hard no i just want a dog i just want a dog, dog, dog. No, i just want a dog dog dog no i just want a dog i just want a dog i just want a dog a dog dog and i want my dog to be in films My son would also star on them. I would just direct and I'd produce. My wife would have a lot to do, like talk to a record label and an because she would be a famous singer, too. I forgot to mention that. My films would be great. You'd be amazed, but also Touched Inside. We like The Blind Side, starring Sandra Bullock. I came here for the dream, and I not leave without it, no Frank, you just want a dog, you just want a dog You just want a dog, you just want a dog No, I thought you want a dog, all you want is a dog All you want is a dog, dog, dog And I want nothing but the best, better than anyone has had yet The wife, the kid, and the dog I want my kid to change the world And my wife to cure disease I want my dog to fucking talk And not only just to me I want the life I've never had And I want only just to laugh And I want stimulation every second and a half I want the world to fucking see That I am someone to respect Even when I'm lying cold Cross-armed in a chest You know, I really want a dog And a wife who loves to talk About the day that she had I want a house that's on a street on a hill in a community with other people just like me i want the life i've never had i want only just to laugh and i want stimulation every second and a half i want the world to fucking see i am someone to respect even Merhaba tekrar Açık Radyo dinleyicileri Hobo Jansson'dan I Want A Dog'u dinledik. E, 94.9 Açık Radyo'da Biophilia programındayız. Biyofilik tasarımlardan bahsediyorum. E, Stephen Kellert'in Bill Finegan ile çektiği bir belgesel var. Adı Biyofilik Tasarım, Biyofilik Design. E, bu film 60 dakika ve içinde çeşitli e, örnekler var. Bu belgeselde insanların doğa ile temas halinde olma ihtiyacından bahsediliyor. E, International Living Future Institute var. E, bu e, enstitü e, Stephen Keller adına e, biyofilik e, tasarım e, ödüllerini e, veriyor. E, üçüncü biyofilik tasarım ödülleri e, geçtiğimiz Kasım ayında düzenlenmiş, verilmiş. E, bu International Living Future Institute tarafından düzenlenen biyofilik tasarım ödülleri töreni yaşayan bina sertifikasını ilk alan Georgia Teknoloji Enstitüsü'nün yeni yenilikçi sürdürülebilir tasarım binasında yapılmış. E, bu ödüller Kellerton Stephen Kellerton e, Yale Üniversitesi'nden e, insan ve doğa bağlantısı hakkındaki anlayışını ortaya koyan yaklaşımlarını idra etmek için veriliyor Bu yıl e, bu yıl ödül kazananlar e, üç farklı proje kategorisinden seçilmiş bir tanesi yapı ölçeği e, ikincisi iç mekan yenileme, için veriliyor. Üçüncüsü e, topluluk kentsel ölçek e, ödülü olarak veriliyor. Üç ayrı kategoride kazananlar şöyle. E, bina ölçeği kategorisinde kazanan binanın adı Schoolheart. E, Bali, Endonezya'da bu bina. E, okulun içinde yer alan bir bambu katedral var. E, Fibonacci dizisindeki Doğanın sarmal hareketlerinden esinlenmiş bir bambu katedral. Bu Fibonacci dizisini binanın çatısında görebiliyorsunuz. Çok etkileyici. Jüri ee, okulu mekan ruhunu somutlaştıran olağanüstü bir e, uluslararası biyofilya projesi olarak değerlendirmiş e, bambu e, mimarisinin inanılmaz bir örneği açık hava konsepti ve sazlardan bambulardan yapılmış bir çatısı var. E, tüm bunlar organik bir katedrali oluşturuyor. E, yerel doğal malzemeler kullanılıyor. Bunların bu şekilde kullanılması, iklime uyması güçlü yerel dile katkıda bulunuyor. Açık hava ortamı yaratan bir yapı. Genç nesil öğrencilere öğrenmeleri hem birbirleriyle hem de doğayla bağlantı kurmaları için yeni bir yaşam biçimi öneriyor. Bu şekilde okul sadece öğretimin gerçekleştiği bir yer değil, binanın kendisi de öğrenme sürecinin önemli bir parçası haline gelmiş. Bina hem görsel olarak çok etkileyici hem de çevre bilincine sahip. Stephen Kellert'ın e, biyofilik ve sürdürülebilir dünya vizyonunu yansıtıyor. 10 yıllık bir bina olmasına rağmen zamana dirençli olması açısından da ödülü e, hak etmiş. School Hearts Bali, Endonezya diye internette ararsanız çarpıcı fotoğraflarla karşılaşıyorsunuz. Hakikaten ödülü hak etmiş bir bina. İkinci ödül iç mekan yenileme alanında. Phoenix, burası Montreal, Quebec, Kanada'da. Phoenix binası Lemay mimarlık şirketi tarafından güçlendirilmiş, renove edilmiş bir bina. Lemay diye yazılıyor mimarlık şirketinin ismi. Ee, bina 1950 yılında inşa edilmiş. Ee, endüstriyel amaçlı depo olarak e, kullanılmış. 95 bin metrekarelik bir bina. Ee, ilk olarak Simpson mağaza kataloğu için dağıtım merkezi depo olarak kullanılmış. Ee, bu mevcut e, endüstriyel yapının güçlendirilmesi... E, sağlıklı, verimli ve ilham verici bir bina olarak canlandırılması hedeflenmiş. E, Lemay e, mimarlık firması, Fenix binasını yenilerken kaynakların verimli kullanımını sağlamayı, yeşil taşımacılığı teşvik etmeyi, sağlığı ve zindeliği artırmayı ve çalışanların doğayla ba bağını güçlendirmeyi göz önüne alarak bunları hedefleyerek ilerlemiş. E, jüri çevresel performansa dayalı stratejileri ve ilham verici bir iş yeri olduğu için Fenix'e bu ödülü vermiş. Fenix bu bina 3 e, yıldızlı fitfel derecesine sahip ve LEED Platinum sertifikasının yanı sıra sıfır karbon bina standartı sertifikasını da e, hedefliyor. Mimarlık firmasının adı Lemay diye yazılıyor. Lemay Fenix diye internette aradığınızda gerçekten çok hoş bir bina ile karşılaşıyorsunuz. En azından fotoğraflarına bakmanızı, binada sanal bir gezinti yapmanızı tavsiye ederim. Mekanın ruhu. Güzel, binadan bahçeye girerken de bunu hissediyorsunuz. E, cephesinde dinamik bir duvar resmi var. İç mekanda hoş tatlı bir ışık var e, ve bol bol bitkiler göze çarpıyor. Hatta bitkiden bir duvar var. Biyofilik desenler, e, yerel sanat eserleri ve doğal renkler kullanılmış. Çeşitlilik dikkat çekici, özenli bir proje. Bir deponun biyofilik bir iş merkezine dönüşmesini görmek tabi heyecan verici. Üçüncü ödül topluluk kentsel ölçek kategorisinde bahçede biyofilik bir şehir kurmak adı. İngilizce adı Growing a Biophilic City in a Garden. Singapur'dan bir proje bu. Ee, adı Singapur Öğrenim Ormanı ve Göl Kenarı Bahçesi, Singapur's Learning Forest and Lakeside Garden olarak geçiyor. Ee, kentte yaşayan sakinlerin e, sürdürülebilir ve biyolojik olarak farklı bir kentsel ekosistemin ortasındaki bir bahçede e, biyofilik bir şehir oluşturma taahhüdüne iyi bir e, örnek e, jüri projeyi iyi yakalamış, e, projeyi diğer şehirlerin öğrenmesi için e, örnek teşkil eden, olağanüstü, çok işlevli park ve ekosistem olarak değerlendirmiş öğrenme ormanı ve göl kenarı bahçesi e, öğrencilere eğitmeye yönelik biyofilmin e, kentsel bir uygulama potansiyelini ortaya koyuyor. E, Tabi Singapur bu konuda önemli. Başka hiçbir şehir Singapur kadar şehirleri biyofilik hale getirmek için çabalamıyor belki de. Ee, Singapur'un bu konudaki vizyonu gayet e, fark yaratan bir e, vizyon. Burası politika ile desteklenen bir vizyonla insanları doğa ile ilişkilendirmenin ön saflarında yer alıyor. Hakikaten bunun fotoğraflarına da bakmanızı tavsiye ederim. Çok etkileyici, çok çarpıcı. Konuyla bağlantılı olarak bir kitaptan bahsetmek istiyorum. Kitabı yazan Dr. Timothy Bethley, uluslararası... Alanda kabul görmüş, sürdürülebilir bir şehir araştırmacısı ve aynı zamanda yazar, e, üniversitede hoca. E, yazıları şehirlerin ekolojik ayak izlerini azaltmak için ve daha yaşanabilir yerler haline gelmek için e, bu konulara, bu stratejilere odaklanıyor. E, Biyofilik şehir planlama ve tasarım el kitabı var. E, İngilizcesi the handbook of biophilic city planning and design e, kentteki doğanın e, altyapıdan daha fazla bir şey olmasını sağlamak için pratik tavsiyeler veriyor. Hani kentlerde hep böyle altyapıya odaklanılıyor ama biyofilik olması da çok önemli bir şey. E, i̇lham kaynağı bir kitap. Eee kitapta aynı zamanda Refa teşvik eden öğeler de var. Kent sakinleri ve dünya arasında duygusal bir bağ oluşturmaya çalışıyor. Biyofilik, şehircilik hakkında anahtar fikirler, literatür ve teoriler de sunuyor bu kitap. Tavsiye ederim. İnsanların tüm canlılarla doğuştan gelen duygusal bağlantısı olduğu gerçeğini hatırlatarak programı kapatalım. E, açık radyo e, prodüksiyon ekibine edit için teşekkürler. Bir sonraki programda görüşmek üzere hoşça kalın. Biyofilia. Doğayla, diğer canlılarla kültür ve tasarımla kurulan özelni ilişkiler üzerine bir program.